Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Üç yıllık bir yürüyüşün 78. programına Bizleri kavuşturan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Efendimiz'e Yüz binlerce Milyonlarca salat Ve selam olsun O nebinin Mübarek ellerinde yetişen Adları Anıldığı zaman Az bir şey tanıyorsanız Yürek Tellerinizi titreten Tanımıyorsanız taşa adları okunsa atları taşları eriten her bir sahabi efendimize selam olsun. O günden bugüne kadar köklerimiz olan o kutlu neslin cihana bıraktığı izleri takip etme adına gayret eden bütün mürşitlerimize, rehberlerimize, müştehitlerimize... Alimlerimize, ariflerimize selam olsun. Bugün adına meclis kurulan analardan bir ana, başımızın tacı olan Ümmü Eymen anamıza selam olsun. Ümmü Eymen anamızın adına kurulan bu meclise uzaktan yakından teşrif eden siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim gerçek manada bana anlatabilmeyi nasip etsin. Anlatacağımız isim çok farklı bir isim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onunla karşı karşıya geldiği zaman konuşmadan Efendimizin sesi titrerdi böyle bir isim. Ben bu ismi ne kadar anlatabilirim? Size nasıl takdim ederim onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki, Anamızı anlatacağız. Öz anamızdan daha öte olan bir anamızı anlatacağız. Benim duam sözümün başında şu olsun. Sizde gönülden bir amin diyin. Kendisini inşallah anlatsın. Ben ona gölge olmayayım. Ayna olayım. Ve yansıtabileyim inşallah size onu. Gerçek manada istifade edebileceğimiz şekilde şu meclisin şerefine, Haysiyetine uygun bir şekilde buradan geçmek Buradan elde edeceğimizi elde ederek yürümek bizlere nasip olsun Her ilde anlatılacak sahabi efendilerimiz belirlenince Bu projede Ümmü Eymen anamız anlatılmalıydı ama nerede Nasıl bir bağ kururuz da Ümmü Eymen anamız anlatılır diye ben biraz zihnimi yokladım Bolu'ya yakışır dedim Sebebi de şuydu Bolu Anadolu'nun anası Ümmü Eymen de asır saadette başta peygamber olmak üzere bir sürü insanın anası. Madem öyle ana olan bir ilde ana olan bir sahabi anlatılmalıydı. Bunun için de Ümmü Eymen anamız seçildi. Onun dünyasından biz ilim adına, mücadele adına, irfan adına, hikmet adına, cihat adına Şimdi anlattıkça bir miktarını göreceksiniz. Çok şey öğreniriz. Ancak Ümmü Eymen der demez aklımıza gelen en önemli kavram analıktır. Gerçekten de onun dünyasından anneliği öğrenmek, analık adına bir şeylerden bahsetmek, analığı asrı saadetin dünyasından öğrenme adına çaba içerisine girmek, onun isminin etrafında biraz daha farklı. Bakın ben onun 85 yıllık hayatını size şöyle bir resmedeyim. Birkaç cümlede özetleyeyim. 17 yaşında o Ümmü Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz daha 6 yaşındayken o 17 yaşındadır. Açılımına şimdi geleceğim. O 36 yaşındayken Ümmü Eymen'dir. Eymen diye bir oğlu olacak, onun için o künyeyi alacak, o Eymen ileride büyüyecek sahabi olacak, Huneyn gazvesine katılacak, Huneyn'de de şehit olarak o hayatını sonlandıracak ve Ümmü Eymen diye meşhur olacak. Aslında Ümmü Eymen anamızın asıl ismi Bereke Binti Salebe'dir ama künyesi daha meşhurdur. Dolayısıyla 36 yaşında o Ümmü Eymen'dir. 55 yaşında Ümmü Üsame'dir. 55 yaşında doğurmuştur Üsame'yi. Ve o günden sonra Üsame'nin annesi diye bilinir. 55 yaşında bir kadın doğum yapar mı? Ben de merak ettim sordum doktorlara. Olurmuş dediler. 60 yaşında o Ümmü Nebi'dir. Artık o günden sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la Var olan bağı daha da güçlenerek ziyadeleşmiş daha da farklı noktalara gelmiştir. O Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı Refik-i yolcu ettiği günden sonra yani 65 yaşından sonra biz bugün 1436'dayız. Ne kadar devam edecek bu dünya bilemiyoruz. 1436 hicri uzar gider 2000'e 3000'e bilmem ama kıyamete kadar da o ümmü ümmettir. Şimdiye kadar olan analığı bundan sonra da devam edecektir. Demek ki biz Ümmü Eymen anamız dediğimiz zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 40 yıllık nübüvvet öncesi hayatına ait bazı tabloları onun hayatının üzerinden öğreneceğiz. O evlenecek gidecek Eymen diye bir oğlu olacak Eymen'in anası olacak yine analığı Eymen'in anası olarak aleme öğretecek. Sonra o Zeyt bin Harise ile evlenecek ondan Üsame diye bir oğlu olacak. Üsame peygamberin sevgilisi olacak. Üsame Hasan'dan Hüseyin'den ayrılmayan bir başka kametin sahibi olacak. O Üsame 17 yaşında içlerinde Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın hepsine selam olsun. Olduğu bir ordunun komutanı olarak peygamber tarafından atanacak. O Üsame 128 tane hadis bize rivayet ederek peygamber ikliminden onlarca şey aktaracak. Üsame'nin annesi olarak da bize çok şey söyleyecek. Ümmü Nebi olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anası olarak peygamberin hayatındaki nice meçhulleri bize maluma çevirecek. Anadır ya sır bilir o sırları yansıtır. Böyle bir özelliğiyle de bize bir şeyler söyleyecek. Peygamber vefat ettikten sonra Ebu Bekir dönemini yaşayacak iki buçuk yıl. Hazreti Ömer dönemini yaşayacak on buçuk yıl. Hazreti Ömer Hicri 23'te şehit olarak hayatını tamamlayınca bir yıl sonra Hicri 24'te 85 yaşında o da peygamberin hatıralarından bir hatıra olarak cihana yine derin izler bırakarak Baki kabristanlığındaki o yerine çekilecek. Nasıl birini anlatacağız anlayacağız. Ya da nasıl birisi ev sahibimiz meclissiz kimin adına kuruldu? Kim bugün bu meclisin sahibi siz buradan anlayın. Gelin öyleyse hayat defterinin sayfalarını bir hızlı bir biçimde çevirelim. Miladi 560 daha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişine 11 yıl var. Miladi 560'da Habeşistan'da. Salebe bin ibni Amr isimli bir zatın kızı olarak dünyaya gözünü açıyor. Babası daha sonra onu Yemen'e getiriyor. Ebrehe diye bizim bildiğimiz o meşhur fil vakasının canlı tanıklarından bir tanesidir Ümmü İmen anamız. Bakın nereden başlatıyoruz sözü ve bize neler söyleyecek Ümmü İmen anamız buradan da anlayacağız. Yaşı on bir olduğu zaman babasıyla annesiyle Ebrehe'nin ordusunun içerisinde o da ordunun içerisine dahil olarak Mekke'ye gelir. Mekke'ye geliş amacı nedir Ebrehe'nin? Kabe'yi yerle bir etmektir. Ama beytin sahibi Allah'tır. Allah koruyacak beytini. Ebabiller bir mucize gerçekleştirecekler orada. Oraya gelen ordunun büyük bir kısmı orada helak olacak. Bir kısmı kurtulacak. Kurtulanlardan bir tanesidir. Bereke binti salebe 11 yaşlarındadır. O zaman Mekke'nin reisidir. Abdülmuttalip peygamberin dedesi. Mekke'nin reisinin yanına cariye olarak hizmetli olarak girecek. Görüntü. Beşer çerçevesinden baktığınız zaman Olumsuz bir şey Başına gelmeyen kalmamış Baba gitmiş ana gitmiş Cariye olarak da Mekke'de bir zatın yanına gelmiş Ama biz resmin bir parçasını görürüz Beşer böyledir zaten Ama Allah Rabbul Alemin olan Allah Resmin tamamını görür Eğer biz her zaman hadiselere Beşerin baktığı yerden bakarsak bir parça ile yetiniriz. Kader dediğimiz o ilahi program meselenin tamamını bildiği için o ilahi program içerisinde acaba 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra ne olacak bunu biz bilemediğimiz için bazen kadere zulmederiz. Ama sözü kitabın ortasından konuşan öyle güzel söylemiş ki Beşer zulmeder kader ise adalet eder Eğer sen kadere rıza gösterirsen kader seni bir noktaya zaten taşır Bu eli kolu bağlayıp oturmak demek değildir Benim dersim de kader değildir Olsaydı size başka şeyler anlatırdım Ama bir tek cümle söyleyeyim Geçmiş bizim için kader Gelecek bizim için irade hepsi de bizim için kaderdir. Ne dedi bu hoca bilmem anlayan anladı anlamayan da biraz araştırsın bu konuyu. Şimdi buradan 30 yıl 40 yıl sonrasından planlanmış bir programın içerisine dahil olma adına Ümmü Eymen anamızı görüyoruz. Her şey onun için olumsuz o Abdülmuttalib'in yanında bir cariye. Abdülmuttalip de o fil vakasından 50 küsür gün sonra 52 gün sonra doğacak olan torunu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Onun annesi olan anamız anaların anası Amine'ye yardım etsin diye berekeyi o eve verecek Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cihana merhaba dediği zaman 3-5 kadını karşısında görecek. O kadınlardan bir tanesi de Bereke binti Saalebe yani Ümmü Eymen anamız olacak. Anamız onun yanında efendimiz Aleyhisselat ve selam gözünü açıyor orada. Bir müddet sonra süt annesi Halime'nin yanındadır. İlk günlerde diğer süt annesi Süveybe'nin yanındadır. 3 tane annesi onun yerinde başka şimdi Annem dediği başka isimleri de duyacağız. Orada 6 yaşına geldiği zaman biliyorsunuz baba daha o doğmadan vefat etmiş Abdullah. Amine annemiz 6 yaşındaki oğlu Muhammed'i yanına alıyor. Medine'ye o günkü adıyla Yesrib'e gidiyor. Hem Abdullah'ın kabrini ziyaret etmek... Hem Abdullah'ın dayılarıyla onu tanıştırmak hem de orada bir vefa olsun diye bir seyahat gerçekleştirme adına bu yolculuk başlayacak. O yolculuk çok güzel bir yolculuk olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 6 yaşında bir ayını orada geçirecek. O günkü adıyla Yesrib'den çok şeyler öğrenecek. Bir aylık yolculuktan sonra dönüş yoluna dönüp gelecekler. Ama evva denilen yerde başka bir hadise yaşanacak ki o hadise sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğinde çok derin izler bırakan bir hadise olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam annesi Amine'yi orada rahim Rahman'a yolcu edecek. O anları anlatıyor anamız Ümmü Sarıldı diyor Amine oğluna öyle bir sıkmış ki canı yandı Muhammed'in. Ben onu fark ettim ve orada konuşmalarına şahit oldum. Amine Muhammed'i kucağına alıp sıkarken şunu dedi. Oğlum ben hastayım ama bu hastalığın adı ölümdür. Onu söyleyince 6 yaşında bir çocuk ölümü bilir mi? Babasından bilir. Bildiğini de şöyle söyler yani anadır babamın hastalığı gibi mi yani dönüşü olmayan bir hastalık mı Amine annemiz sesini bile çıkarmaz ve o anda Amine annemiz orada vefat eder. 6 yaşında bir çocuğun gözleri önünde annesinin vefatının ne kadar derin izler onda bırakacağını siz kendi zihin dünyanızda tasavvur edin. Zorla alır Amine validemizin kucağından Muhammedi i Ümmü Eymen götürür. Biraz oyalar bir şeyler söyler. Ne söyledi bilmiyoruz ama peygamberimizin söylediği sözü biliyoruz. Çünkü bize nakleden odur. Her halde ikna etmeye çalıştı. Unutursun dedi bir şeyler dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 6 yaşında bir çocuk olarak şu sözü söyledi. Ümmü Eymen. Anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. O yüz sen 60 yaşına gelsen, 80 yaşına gelsen ne yazar? Annenin yüzü unutulmayacak bir yüz olarak zihnine nakşedilmiştir. Ve onun yerini hiç kimse dolduramaz. Bunu peygamberimiz orada beyan ediyor. Yıllar sonra peygamber olunca ananın değerini ifade etme adına söylediği sözleri... Bu sözlerle bitiştirdiğiniz zaman siz nasıl bir bütünlük arz ettiğini anlarsınız. Neden üç defa anne hakkı sonra baba hakkı neden annelerinin annelerin ayaklarının altında cennet bu sözler hep o günden gelen bir sermayenin üzerine söylenen sözler. Ve şunu da biliyoruz ki sallallahu aleyhi ve sellem. 63 yaşında vefat edeceği ana kadar annesini hiç unutmadı. Size 60 yaşında bir tablo aktarayım mı? Beyhaki Şuab-ül İman'da naklediyor bize. Ebu Said el-Hudri o rivayetin naklini yapan sahabi. Namaz kıldırıyordu diyor bize. Mescid-i Nebevi'de peygamberimiz 60 yaşında. Fatiha'ya başladı bitiremiyor. Ağladığını fark ediyoruz. Ve bir anda zorlana zorlana bitirdi namazı. Sonra döndü bize göz yaşları sel olmuş. Ya Resulallah ne bu hal dedik konuşamıyor. Biraz toparladı kendini sonra dedi ki namazı kılarken annem aklıma düştü. Kendi kendime dedim ki şimdi hayatta olsaydı ben de hücre-i saadete gitseydim o da beni karşılasaydı. Ya ummi deseydim, ey ana deseydim, o da ey Muhammed deseydi, benim başımı sinesine saklasaydı, koysaydı ve ben o analık şefkatini ondan görseydim. 60 yaşında sallallahu aleyhi ve sellem ve anasından böyle bahsediyor. Ana yüzü unutulmayacak bir yüzdür. Öyleyse anaları hayatta olan gençlere, kardeşlerime şunu söylüyorum. Sizin peygamberiniz böyle bir peygamber. Onun için eğer onun adımlarına adımlarınızı yaklaştırmak istiyorsanız, Ananızın rızasını her rızanın üstüne alın. O ne yaparsa yapsın, elini öpün, ayağını öpün. Ne yaparsa yapsın, o rızayı alın ki, sizin adımlarınızla iman ettiğiniz peygamberin adımlarına yaslansın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evvada annesini yitirdikten sonra Ümmü Eymen anamıza ana diyecek Ümeyme küçük anne annecik demek Ümeyme olacak artık. Ümmü Muhammed olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Gelecek o günden sonra da öyledir. Ama yaşı ilerlemiş artık. Evlenmesi gerekir ve o anda sallallahu aleyhi ve sellem o yaşını tamamlayacak belli bir olgunluğa geldikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam da evlenince biraz da ilerlemiş yaşına rağmen Ümmü Eymen annemiz Medine'den Neccar oğullarından Übeyt İbni Amr isimli biriyle evlenecek ve Yesrib'e gidecek. O evlilik üzerinden Eymen adında bir oğlu olacak. Aslında Ümmü Eymen anamız mutlu. Kocası var, oğlu var. Yesrib'de ama gönlü halen Mekke'de ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da. Öyle bir hava sezmiş ki Efendimizin yanında. O Yesrib'deyken hep özleyip duruyor. Ama kader başka bir şey, şekilde işleyecek ya. Bir müddet sonra vefat edecek eşi, Hemen Ümmü Eymen anamız oğlu Eymen'i de yanına alacak tekrardan dönüp Mekke'ye peygamber aleyhissalatü vesselam'a kavuşacak. İslam'ın mesajları gelince ilk iman edenlerden biri olacak. Dul bir kadın oğlu var bir gün sallallahu aleyhi ve sellem. Nübüvvetin mesajları Mek Mekke'de yankılandıktan sonra şu sözü söyleyecek ki Ümmü Eymen anamızın değerini anlama adına da bu söz bizim için çok önemlidir. Her kim cennetlik bir kadına bakmak isterse Ümmü Eymen'e baksın. Cennetlik bir kadına bakmak isteyen bu sözü duyar da Zeyd bin Haris'e durur mu? Anında talip olacak ün meymen anamıza aralarında 19-20 yaş var kendinden 20 yaş büyükdür Ümmü Eymen. ona rağmen Zeyd bin Harise ile evlenecek ve o evlilikten de Üsame olacak. Bakın nasıl yürümüş hayat defterinin sayfaları nasıl ilerlemiş siz buradan alın o mesajları artık onun içinde Müslümanlar içinde bambaşka bir hayattır. İmanın bedeli ödenmesi gerekir, o bedeli en son noktaya kadar ödeyen bir iman ailesi olacak Zeyd bin Harise'nin ailesi ki Ümmü Eymen hanımı, Üsame de çocuklarıdır. Mekke'de o günler iman etmek pahalıdır, bedel ister. Siz bakmayın biz babalarımızdan devraldığımız için bize bazı şeyler ucuz geliyor. Ama o gün la ilahe illallah demek büyük bir iş. Onu diyen Ebubekir Bekir oluyor, onu demeyen Ebu Cehil oluyor. Çünkü la der demez yıkılıyor bir şeyler, illallah der demez bir şeyler taşınıyor hayata. Tevhid dediğiniz bir bina inşa ediliyor. İnşa edilirken de iman insanı başka bir noktaya taşıyor ve Öyle olduğu için de hakiki iman etmiş olanlar o imanın bedelini en son noktaya kadar ödüyorlar. Ödeyen bir aile Ümmü ailesi. Tam 10 yıl nübüvetin o günlerinde en zorlu noktalarda anamızı ve o aileyi görürüz. Size ben sorayım siz söyleyin hepinizin bildiği bir soru. Sallallahu aleyhi ve sellem nübüvetin 10. yılında Taife kimle yürüdü? Zeyd bin Harise ile yani Ümmü Eymen anamızın kocasıyla yani Üsame'nin babasıyla yürüdü. O evden biri yürünürken o evdeki heyecanı yine zihninizde tasavvur edin. Ve Taif'te Efendimizin karşılaştıklarını Zeyd bin Harise gelip evde Ümmü Eymen anamızı anlattığı zaman Ümmü Eymen anamızın Evladı olan peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı ilgisini alakasını ve o olaydan dolayı duy, duy, duyduğu acıyı hissedin. 3 yıl daha olacak Mekke'deki o süreç. 13 yılın sonunda Yesrib'e kapılar açılacak. Yesrib Medine olacak. O iman ailesi de hicret edecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicretin hemen arkasından... Ensar Muhacir kardeşliğini yaparken o tarihte bir kez daha şu ana kadar eşi ve benzeri olmayan o kardeşleştirme meselesinde Zeyd bin Harise'yi Medine'nin en önemli isimlerinden biri olan Usaid İbni Hudayr'a kardeş kılacak. O kardeşlikten sonra da Medine İslam toplumu olma adına gayret gösterirken Ümmü Eymen anamız da Analık adına ortaya çok şey koyacak. Ve sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadar çok kez söylemişti. O gün ensarı da şahit kılarak şunu dedi. Ümmü eymen Ümmi, bade Ümmi, Ümmü eymen benim annemden sonra annemdir. İki insan için bu söz geçerlidir asrı saadette. Amin annemiz peygamberin öz annesi. Halime annemiz süt annesi. Süveybi annemiz süt annesi Ama iki insan için Efendimiz Ümmi bade ümmi dedi Kim onlar? Biri Ümmi Diğeri de Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed Gidenler bilir Gitmeyenler içinde Allah kapıları açsın Gidenler de gittiği zaman bir daha bu bilgiyi bilerek gitsinler Şimdi bakı kabristanlığında da Fatma binti Esedle, ile anamız şöyle karşı karşıyadır. Birbirlerine yakın o cennet kapılarında birbirlerine komşu olma adına o cennet kokusunun duyulduğu Baki kabristanlığında birbirlerine yakındırlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ensar'a da bu değeri yansıttıktan sonra biz ondan sonraki süreçte hep anne ile oğlu... Birbirinin yanında görürüz. Anaya da kurban, oğula da. Bedre gidecek İslam askerleri. Anne, oğlunun karşısında. Ne için? ümmeymen anamız kaç yaşlarında o gün? 68 yaşında. Peygamberin karşısında ben de geleyim ya Muhammed diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olmaz diyor. Bedre hiçbir kadın gelmeyecek diyor. Zeyt bin Haris'e geliyor, tamam diyor, onu geri döndürüyor. İslam ordusu Bedre gidip gelene kadar Ümmü Eymen anamız dua dua yakaracaktır. Bedir'in arkasından bir sene sonra Uhud savaşı olduğu zaman, Uhud Medine'ye yakın bir yerde olduğu için Ümmü Eymen anamız Uhud'a katılacak. Cephe gerisinden İslam askerlerinin sağlık hizmetleriyle uğraşacak. Ama Uhud savaşı başka bir savaş biliyorsunuz. İmkanların bir noktada son nihai noktaya vardığı bir yer. Peygamber ve vesselamın da müminlerin de çok ağır sorumluluklar, çok ağır imtihanlar çektikleri bir alan. O alanı yaşayınca Ümmü Eymen anamız durur mu? Elinde ne varsa sağlık adına onu bir kenara bırakacak. İslam ordusundan kaçan askerlerin karşısına çıkacak ve tarihe geçecek şu sözü söyleyecek. Yazıklar olsun korkaklara. Korkakların karnı hiçbir zaman doymasın. Siz peygamberi bu halde bırakıp cepheden mi kaçıyorsunuz diyecek ve kaçan askerlerin elinden kılıçları alarak İslam ordusunda o gün hayatta, hayatta kalan, ayakta kalan 3-5 insanın yanında yer alacak. Ne öğretti meymen anamız bize? Erkekler ve kadınlar olarak bize çok önemli bir şey öğretti benim Bolulu kardeşlerim. İslam'a hizmet meselesi ne yaş işidir ne cinsiyet işidir. Sen kadınmışsın, erkekmişsin, gençmişsin, ihtiyarmışsın ne yazar? Eğer imanın varsa o imanın seni yatırmayacaktır. Eğer imanın varsa iş başa düştüğü zaman yetmiş yaşında olsan kadın olsan alır kılıcı eline peygamberin davasını savunacak bir ben kaldımsa ben varım deyip meydana atılır. Sorumluluğun neyse onu ortaya koyarsın. İşte bize bunu öğretti Ümmü anamız. O tablolardan birini aktarıyor kaynaklarımız bize. Allah Resulü'nün etrafında bir avuç insan. Önünde Sad bin Ebi Vakkas. Elinde yayı ok atıyor. Çok iyi bir ok atıcısıdır biliyorsunuz. Sad bin Ebi Vakkas. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da arkadan atılan okları uzatıyor. Sad bin Ebi Vakkas'a uzatırken de şunu söylüyor. İrmiya Sad... Fedeke ebi ve ummi at ey sad anam babam sana feda olsun. Kim diyor bunu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sad bin ebi vakkas'a söylüyor. Eğer sen doğru işi doğru zamanda yaparsan sad bin ebi vakkas'a söylenen o söz manen sana da söylenmiştir. Tarih bunu söylüyor. O anlarda bir an ümmü eymen anamız da. Yaralı askerlerle uğraşıyor O anda Hibban İbni Arika isimli Müşrik bir ok atar Ümmü Eymen anamıza O ok Ümmü Eymen anamıza isabet eder Ümmü Eymen anamızı yere düşürür Yere düşür, düşünce de Biraz farklı bir tablo oluşur O anda Hibban İbni Arika oradan bir kahkaha Patlatır O anda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sanki o ok yüreğine saplanmış gibidir. Bir ah çeker efendimiz. O ahı çektikten sonra saat der hadi. Hadi bir ok at da ümmü eğmenin intikamını şu Allah düşmanından al der. O anda Sa'd der ki efendimiz aleyhissalatü vesselama üzülme ya Resulallah. Okunu isabet alır. Hibban İbni Arika'ya o anda da Efendimiz arkasından Allah'ım Sad'ın okunun hedefini doğru diye bir dua eder. Oku attığı gibi Hibban İbni Arika'nın kalbine saplanır ve o Allah düşmanı yere serilir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam güler, tebessüm eder. Ümmü Eymen anasının, anamızın intikamı alındığı için memnun olur. Uhud'un meydanında Ümmü Eymen anamız böyle bir anadır. Ondan sonra aklınıza hangi tablo gelirse Ümmü Eymen anamız o tablodadır. Hepsini anlatacak değilim. Bir cümle söyleyeyim. O cümlenin üzerinden de size birkaç örnek vereyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne zaman gülmüşse Ümmü Eymen anamız da onunla beraber gülmüştür. Ne zaman ağlamışsa Ümmü Eymen anamız da onunla beraber ağlamıştır Güldüğüne de bir örnek vereyim Ağladığına da Huneyn'in arkasıdır Ciddi bir ganimet gelmiştir Her isteyene de Sallallahu aleyhi ve sellem O ganimetten veriyordur Ümmü Eymen anamız da der ki Gideyim oğlumdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Bir deve isteyeyim Varır peygamberin huzuruna ya Resulallah der bu kadar ganimet geldi eğer varsa bir deve versen de biraz işlerimizi hafifletsek Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir latife yapacak latife yapar Efendimiz mizah vardır onun hayatında Tamam der sana bir yavru deve vereyim biraz morali bozulur anamızın Ya Resulallah der yavru deveyi ben ne yapacağım bana bir tane deve ver ki işlerimi hafifletsin Tamam der Bilal anamıza bir tane yavru deve ver götürsün bir daha der ya Resulallah ben ne yapacağım der biraz da üzüldüğünü görünce Efendimiz orada latife yaptığını söyler. Ey anadır ey ümmi ey ümmi bade ümmi bilmez misin her yavru deve de bir devenin yavrusudur her yavru deveyi de bir deve doğurmuştur. Dolayısıyla onun da anası vardır ben sana şaka yaptım der bunu söyleyince anamız da güler Efendimiz aleyhissalatü vesselam da güler orada olan sahabiler de tebessüm eder. Efendimiz de ağladığı bir tabloyu da anlatayım size Medine'de bir çocuk hastalanmış Efendimiz'e de haber verilmiş Allah Resulü de anasıyla beraber oraya gitmiş Ümmü Eymen'le beraber. O çocuğu Efendimiz kucağına alınca şöyle bir rikkatine dokunmuş. Gözyaşlarını tutamamış Efendimiz. Efendimiz ağladığı anda Ümmü anamızda ağlamış. Yanındakilerden biri demiş ki ana sen niye ağlıyorsun? Söz şudur. Resulullah'ın ağlandığı ağladığı yerde ben nasıl ağlamam diyecektir. Anadır. Gerçek bir anadır. Analığı her zaman ortaya koyan bir anadır. Anamız Habeşlidir ya Habeşliler de Arapçayı çok rahat konuşamazlar. Mesela Bilal Efendimiz de biliyorsunuz Habeşliydi. Ezan onun diliyle onun sedasıyla semaya yükseldi. Onun ezanla bambaşka bir alakası vardır. Ama Hazreti Bilal Şin harflerini çıkaramadığı için eşhedü diyemez eshedü derdi. Şikayet ettiler bazı Araplar. Bazı sahabe efendilerimiz Bilal harfleri tam çıkaramıyor Efendimiz sordu ne diyor eşhedü değil eshedü diyor ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem biz Bilal'in eshedüsünü eşhedü olarak kabul ettik anamız da çıkaramıyor bazı harfleri selamu aleyküm diyemiyor selam diyor aleykümü öyle garip söylüyor ki her söyledikleri zaman millet gülmeye başlıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da anası toplum içinde rencide olmasın için bir gün ne diyor biliyor musun biliyor musunuz? Ana diyor sen bundan sonra selam aleyküm deme. Selam de biz aleyküm selam deriz. Biz senin selamını esselamu aleykum ve rahmetullah diye kabul ettik. Biz senin selam sözünü tam selam olarak kabul ettik. Ana ile oğlu arasındaki muhabbettir bu. Sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca böyledir. Böyle bir muhabbette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Ümmü Eymen anamızın ana olarak her müslümanın acısından kat kat daha büyük bir acı duyduğunu da tahmin edebilirsiniz. Efendimiz vefat etmiş. Hazreti Ebubekir hilafete seçilmiş. O günlerin birinde bir tablo aktarılır. Kaynaklarımızda Ümmü Seleme, Ümmü Eymen anamızın vahyi anlama, Kur'an'ı anlama adına da çok büyük bir ufku olduğuna dair bir örnektir. O örneği de size aktarayım. Efendimizin vefatının arkasından Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer bir gün çok özlerler. Birbirlerine derler ki yüreğimizdeki bu sevdayı, bu Fırtınayı teskin edeceğimiz bir adres Annemden sonra annem dediği peygamberimizin Ümmü meymen anamızdır Gidelim ona ve onda teskin olalım Çünkü peygamberimiz de ona gider teskin olurdu Dediler ve oraya doğru yürüdüler Ümmü meymen anamız baktı geliyorlar Ebu Bekir ve Ömer Şimdiye kadar hep gelirlerken Üçü beraber gelirlerdi Efendimiz ortada Sağda Ebu Bekir solda Ömer şimdi ikisi geliyor o resmin en güzel parçası yok Ümmü Eymen anamız onları görünce zaten başladı ağlamaya Ağlıyor gözyaşları içerisinde o anda Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer içeri girdiler Ana diyorlar niye ağlıyorsun biz sende teskin olmaya geldik sen ölümün hak olduğunu bilmiyor musun? O hak olan ölüm peygambere de isabet edecekti ve etti. Niçin bu gözyaşları? Birden silecek gözünün yaşını Ümmü Eymen anamız. Kur'an ne demek? Sahabe nesli ne demek? Vahyin inişine canlı olarak tanık olmak ne demek? Bunu aleme öğretecek bir söz söyleyecek. Ya Eba Bekir diyecek. Ben de biliyorum ölümün hak olduğunu. Ben de biliyordum bir gün o ölümün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geleceğine Evet ben üzülüyorum Onun için de gözyaşı döküyorum Ama asıl şuna üzülüyorum Peygamber bizim içimizdeyken Vahiy sanak sanak bizim üzerimize yağıyordu Rabbimiz bizimle konuşuyordu Biz yanlış yapıyorduk Ayetler iniyordu bizi doğrultuyordu Biz güzel şeyler yapıyorduk Ayetler iniyordu bizi tasdikliyordu. Ama şimdi peygamberimiz vefat etti. Sema'nın dili sustu. Allah artık bizimle o şekilde konuşmayacak. Ben onun için ağlıyorum diyecek. Ve orada gözyaşı dökecek. O gözyaşı dökünce Ebu Bekir Ömer de ağlayacaklar. Ve ta o günlerden bugünlere Kur'an ne demek? Sahabe nesli ne demek? Vahye canlı tanık olmak ne demek bu sözleriyle bize aktaracak. Hazreti Ebubekir Bekir günlerinde hep onun yanındadır. Artık o günden sonra ümmetin anasıdır. Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde hep onun yanındadır. Hicri 23'te Hazreti Ömer şehit olduktan bir yıl sonra o da vefat edecektir. Allah ona ebeden rahmet eylesin. Unutmayacak ümmet onu hiçbir zaman unutmayacak. Bakın yıllar geçmiş aradan. Abdullah İbni Ömer'in şahit olduğu bir tabloyu aktarır kaynaklarımız. Başta İbni Sad olmak üzere. Orada oturuyor. Onun torunu yani Eymen'in oğlu El-Haccac. El-Haccac İbni Eymen de Kabe'de namaz kılıyor. Abdullah İbni Ömer de o aileyi bilen birisiyle beraber... Onun yanında o tabloyu seyrediyorlar. Haccaç İbni Eymen biraz hızlıca namaz kılıyor. Abdullah İbni Ömer sünneti koruyan birisidir. Asla tahammülü yoktur. Anında çağırtıyor ama kim olduğunu bilmiyor. Çağırtıyor yanına delikanlı diyor. Sen bir namaz kıldın biraz önce ama ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan şunu öğrendim. Rukusu, secdesi hakkı verilmezse... O namaz tam namaz değildir git ve öylece kıl gider öylece kılar sonra çeker gider o genç. Onun yanındaki zat Abdullah İbni Ömer'e sorar sendir tanıdın mı onu yok diyor tanımadım. O kimdi biliyor musun ben söyleyeyim o Ümmü Eymen'in torunuydu. Eymen'in oğlu El Haccaç'tı. Eyvah der Abdullah İbni Ömer niye bana demedin niye? O anda ağlamaya başlar ve şunu der. Vallahi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu görmedi ama görseydi çok severdi. Çünkü öyle severdi ki Ümmü Eymen'i der. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında Ümmü Eymen'in meselelerini anlatmaya başlar. Birkaç tane rivayeti biz zaten onun üzerinden öğreniyoruz. Bir başka olay Abdullah İbni Ömer'in şahit olduğu olayın dışında devir Ömer İbni Abdülaziz devridir. Üsame'nin de bir oğlu var. Onun ismi Hasan. Hasan İbni Abdullah İbni Üsame yani Hazreti Üsame'nin torunu. O zatla başka birisi arasında bir kavga olur. O kavga sırasında da zat sinirlenir. Tahkir etmek için İbni Bereke'dir. İbni Eymen değil de İbni Bereke'dir. Hasan İbni Abdullah İbni Üsame devrin valisine şikayet eder. Olay dinleyince vali der demek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sevdiği bir insanı tahkir amaçlı mı kullandın? Ona yetmiş kırbaç hat uygulattırır. Aradan 100 yıl geçmiştir sevgi halen canlı bir biçimde İslam toplumunda duruyordur. Ne yazar? 1400 küsür sene geçti. Sevmeyeniniz var mı Allah aşkına Ümmü Eymen'i? Biz onun için geldik. 2400 sene geçse ne yazar? Ümmü Eymen anamızın sevgisi her daim yüreklerimizde olacaktır. Allah o sevgiyi yüreklerimizde ebeden daim eylesin. Aziz kardeşlerim. Size aktaracağım birkaç şey var ama onlardan önce size Ümmü Eymen anamızın üzerinden beş tane mesaj vermek istiyorum. Zaten biz buraya biraz da bunları almaya geldik. Bunları alacağız ki yarından itibaren Ümmü Eymen anamızla irtibatımız sadece bu salonda kalmasın. Aldığımız bu mesajları hayatımıza aktarma adına bir gayrete dönüşsün. Şimdi Meymen adamız hadi vazife başına dedi bize. Vazife başına derken neyi nasıl yapma adına yolları öğrenme noktasında bir şeyler söylüyor. 5 mesaj vereceğim size ve sizlere emanet edeceğim. İnşallah bu emanete sadakat göstereceksiniz. 1. Dünya hayatı musibetlerle, belalarla ve imtihanlarla doludur. Öyleyse başa gelen her hadiseye rıza gösterip gönderen makama teslim olmak en doğru tavırdır. İsyan değil istiğfar azığın olsun ki sıkıntıların arkasından büyük mükafatlara mazhar olabilesin. Önemli bir mesaj bir daha tekrar etmek istiyorum yazan kardeşlerime de kolaylık olsun. Dünya hayatı musibetlerle, belalarla ve imtihanlarla doludur. Mümin, Müslüman şunu bil. Burası bizim cennetimiz değil. Burası imtihan yurdu. Cennet orada. Onun için bela ve musibetler geldiği zaman ortalığı velveleye verme. Mesaj bu. Ümmü Eymen anamız gibi sen...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 Büyük mükafatlara mazhar olabilesin. Rabbim bize de bunu nasip eylesin inşallah. İki, kendine hedef ve ideal olarak neyi belirlersen, adımlarını ona göre atarsın. Öyleyse büyütebileceğin kadar büyük ki hedeflerini, şehitlerle yastığını birleştirebilesin, şehitlere ana olabilesin. Menfaat değil, merhamet azığın olsun ki engellere takılmadan menzile varabilesin. Önemli sözler, önemli mesajlar var. Ben aktardığım için değil haşa Ümmü Eymen anamızın üzerinden onun hayatından ilham alarak alınarak söylendiği için onun için dikkat etmenizi istirham ediyorum. Kendine hedef ve ideal olarak neyi belirlersen adımlarını ona göre atarsın. Öyleyse büyütebileceğin kadar büyük hedeflerini şehitlerle yastığını birleştirebilesin. Yastığı kiminle birleşti onun? Zeyd bin Harise ile. Zeyd bin Harise nerenin şehidiydi? Muten'in. Şehitlerle yastığını birleştirebilesin ve şehitlere ana olabilesin. Eymen Huney'nin şehidi onun arkasından gelen üsame de imanını hayatına şahit kılan yaşayan bir şehit olarak şehitti. Menfaat değil merhamet azığın olsun ki engellere takılmadan menzillere varabilesin. 3- Annelik yeryüzünde bir kadının elde edebileceği en yüce mertebe ve makamdır. Analar direkt size söylüyorum erkeklere söylediğimi söyledim bundan sonra söyleyeceğimi de söyleyeceğim her ikinize ama bunu özellikle hanımlara ve annelere söylüyorum. Annelik yeryüzünde bir kadının elde edebileceği en yüce mertebe ve makamdır. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem cennet anaların ayaklarının altındadır dedi. Ne demedi sallallahu aleyhi ve sellem? Cennet kadınların ayaklarının altındadır demedi. Sözü doğru anlayalım. Cennet kadınların ayaklarının altında değil. Cennet anaların ayaklarının altında. Ama analık demek ille de çocuk sahibi olmak demek değildir. Onu da bilelim. Ya analık nedir? Asli vazife olarak analığı belirlemek, ve bunun içinde kendisinin bir medrese ve muallim olduğunu, Toplumun mayası olanın ana olduğunu unutmadan, Ona göre adımlar atan demektir. İşte burada da dikkat çekilen budur. Annelik, Yeryüzünde bir kadının elde edebileceği, En yüce mertebe ve makamdır. Öyleyse, Bütün hesaplar, bu asli vazifeyi yerine getirmek üzerine yapılmalıdır. Bütün hesaplar bu asli vazifeyi yerine getirmek üzerine yapılmalıdır. Sabırsızlık değil sebat azığın olsun ki sahabe hasbiliğinde evlatlar yetiştirebilesin. Eğer sabırsızlığı değil de sebatı kuşanırsan çocuklar seni deli etmesine rağmen... Hemen Allah bilmem seni ne yapsın değil Allah seni iyi etsin, Allah seni güzel etsin Allah seni iyilerle buluştursun dediğin zaman her seni çileden çıkardığında benim mükafatım onda deyip onları bir mükafat olarak belirlediğin zaman alacağını alacaksın. Allah analarımıza sabır versin bizi de analarımıza hizmetkar eylesin inşallah. Analara, erkeklere, babalara, bütün Müslümanlara dördüncü mesajı veriyorum. Çok da mühim bir mesaj veriyorum. Hazreti Peygamber'e karşı duyulması gereken sevgi imanın bir gereğidir. Peygamber'e duyulması gereken sevgi heyecanın konusu değil. Sadece vefanın konusu da değil. Ya neyin konusudur? İmanın konusudur. Öyleyse bu sevgi... Her sevginin ve sevdanın önüne alınmalıdır. İkna değil, ittiba azığın olsun ki sevginin ispatı olabilecek ameller ortaya koyabilesin. Aziz kardeşim dikkat buyur. İkna değil, ittiba azığın olsun ki sevginin ispatı olabilecek ameller ortaya koyabilesin. Bir parantez açayım. Burada ne kastettiğimi söyleyeyim. İkna değil ittiba. Ne demek? Nereden bulaştı bize? Kim bizi bu hale getirdi bilmiyorum. Öyle bir hale geldi ki biz değerlerimizle kavga eder bir hale geldik. Başka bir toplum var mı böyle bir toplum? insanlık tarihinde onu da bilmiyorum. Kendi kökleriyle savaşan, kendi asli kaynaklarıyla savaşan, kendi kaynaklarına karşı şüphe duyan bir nesil oluştu ne yazık ki şu topraklarda hadis diyorsun mesela adama burun kıvırıyor ne hadisi diyor elde Kur'an var Kur'an bize yeter diyor peki sen Kur'an'ı biliyor musun Kur'an'ı okuyabiliyor musun okuduğun ve anladığın Kur'an mı Allah'ın kelamı mı yoksa falancanın filancanın yazdığı meal mi? Bir bunda anlaşalım. Beni Kur'an'a mı çağırıyorsun? Meale mi çağırıyorsun? Bunda bir anlaşalım sonra ondan sonrasını konuşalım. Sen ne biliyorsun ki hadisten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kelamlarından sözlerinden de hadis duyduğun zaman başka şeyler söylüyorsun. Bu insanın kendi ayağına kurşun sıkması demektir. Dolayısıyla bir Müslüman bırakın hadisi. Bir kelamı kibar duyduğu zaman, bir büyük söz, bir insanın sözü, bir küçük insanın sözü. Ellezine yestemiunel kavle feyettebeyunu ahsane. Allahımız böyle söylüyor. Sözü dinlerler, kimden geldiğine bakmadan en güzeline uyarlar. Kim söylemiş önemli değil. Sözü dinlemektir bizim için asıl olan sen sözü dinlediğin zaman bu sözde bana ne var demen gerekirken acaba bu söz zayıf mı şişman mı bu söz şöyle mi böyle mi diye yorumlar yapıp aklını ikna adına çalıştırırsan sen peygamberin mirasından istifade edemezsin. Eğer sahabinin hasbiliğinde bu değerlerden istifade etmek istiyorsan Unutma Kur'an asıl sünnet usuldür. Unutma Kur'an tek kaynak değil temel kaynaktır. Kur'an temel kaynaktır. Sünnet o kaynağın hayata dönüşmüş şeklidir. Ayırırsan bunları birbirinden İslam'ı anlamamış olursun. Bana göre deyip din üretirsin Kendin din uydurursun ve o dine insanları çağırırsın. Ama senin iman ettiğin peygamberin defaatle onlarca kez size iki emanet bırakıyorum dedi. Sarılın onlara ki dalalete sapmayasınız dedi. Öyleyse eğer ikna yok ittiba var. İttiba edersek eğer zaten aklımızda ikna olacak kalbimizde inşallah tatmin olacak. Beşincisi ve sonuncusu. Allah adına ve Allah namına yapılan hiçbir iş unutulmaz, unutturulmaz. Allah adına ve Allah namına yapılan hiçbir iş unutulmaz, unutturulmaz. Öyleyse bütün hesaplar el hasib olan Rabbimize göre yapılmalıdır. İhlassızlık değil...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 İhsan şuuru azığın olsun ki her işini rıza dairesi içerisinde yapabilesin. Rabbim bu beş tane temel ilkeyi hepimizin hayatlarına aktarabilecek imkanları bizim önümüzde açsın. Ve ümmi Eymen anamızdan öğrendiğimiz bu ilkeleri hayatımıza taşımayı bizlere nasip eylesin. Yoruldunuz mu? Yorulsanız yorulmasanız ben saatlerce yoruldum bir iş yaptım. Onu size aktarmasam eğer meclis yarım kalacak. Anamız çok iyi bir şair. Çok da güzel bir şiirleri var. Onun meşhur bir şiiri var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının arkasından söylediği. Ben de o şiiri sizin için tercüme ettim. Biraz da uğraştım şiirsel tat. Bozulmasın diye bilenler bilir hocalarım çok iyi bilecekler. Arapçadaki o şiirleri Türkçe'ye aktarma kolay değil. Aktarırsınız belki lafsi olarak ama uyduramazsınız. O güzelliği o tatlılığı yansıtamazsınız. Biraz da ben insiyatif kullanarak o şiiri nazmını da bozmadan size tercüme ettim. Uzunca bir şiir değil. Bakın bir ana, anamız başımızın tacı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatının arkasından nasıl bir şiir söylüyor. Ey gözüm cömertçe davran ve çokça ağla doldur gözlerini ayrılığa şifa olan yaşlarla bugün peygamber aramızdan ayrıldı olmadığı için gecenin karanlığı üzerimize yayıldı onun ayrılığı imtihanların en şiddetlisi, sabır göstermek yüreklerin en ağır meselesi. Ağlayın kaybettiğiniz en hayırlı beşere, vahiy ile desteklenen o en güzel Resule. Bugünden sonra gözlerimizden yaşlar kurumayacak, bu halimiz hayırlı akıbetlerle, ona ulaşana kadar baki olacak. Karanlık zamanlarda yaşarken kavuştum ben sana. Vuslatımla rahmete ve nura eriştim. Oldum sana ana. Bir daha söyleyeyim burayı. Karanlık zamanlarda yaşarken kavuştum ben sana. Vuslatımla rahmete ve nura eriştim. Oldum sana ana. Ey tertemiz nesebin en son halkası. Sensin bu güzel yürüyüşün en hoş sedası. Salat ve selam. Peygamber ve vesselama olsun. Selam da Ümmü Eymen anamız olsun. Anamız bize oğlundan o kurban olduğumuz oğlundan. Beş tane hadis aktarmış. O beş tane hadise de. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ulaşabilirsiniz. Bir tanesi şudur. Çok önemlidir. Biraz sıkıntılarımız da vardır. Bu cemaatin olmasa bile sokağın caddenin sıkıntısı vardır. Ona da bir mesaj olsun diye o hadisi aktaracağım. Sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki. Kasten namazı terk etme. Zira kim kasten namazı terk ederse. Allah ve Resulünün zimmetinden uzaklaşmış olur. Namaz Allah ve Resulünün zimmetinde yaşamaktır. Allah bizi namazı sevenlerden etsin. Allah bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevenlerden etsin. Allah bizi sahabeyi sevenlerden ve onun yolundan yürüyenlerden etsin. Bir dua daha yapayım da biraz güçlü bir amin diyeyim buna. Allah bizi boluda Ümmü Eymen anamızın adına kurulmuş bir sofrada nasıl bir araya getirdiyse yarın cennette de sahibi Ümmü Eymen anamız olan sofrada bir araya getirsin. Amin. O sofrada buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim el-emin olan peygamberin yolunda her daim bizi yürütsün. Son nefesimizde o yolda olsun. Geceniz Mezdisiniz, ömrünüz Hayır olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.